Kıymetli arkadaşlar, dinleyendiler. Bir Gariplerin Kitabı programında daha sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bu programda malumunuz olduğu üzere Profesör Doktor Etem Cevecioğlu hocamız, muhterem hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatından, eserlerinden, menakıbından, tasavvufi görüşlerinden, fikirlerinden bahsediyorlar. Ben sözü fazla uzatmadan hemen muhterem hocamıza dönmek istiyorum. Kıymetli hocam, tarikattaki manevi olgunluğu elde etmeden ölürsek diye bir soru geliyor ve Esad Efendi Hazretleri bunu şu şekilde cevaplıyor. Amellere, ameller niyetlere göre değerlendirilir. Hadis-i şerifi tarikata yeni girenlere büyük bir ümit ve müjdedir diyor. Mesela Kabe'yi ziyaret için yola çıkan bir mümin oraya varmadan vefat etse onun Ecri ve sahabı Allah'a kalmıştır. Ayetinde müjdelendiği gibi nefsini temizleme niyetiyle tarikata giren ömrü kafi gelmediği için bu arzusunda ermeden ölen kişi hiç şüphesiz aynı şekilde niyetinin karşılığı olarak sevabını alacaktır diyor. Bunu nasıl anlamak gerekiyor Muhterem Hocam? Yani evet. manevi olgunluğa ermeden kişi vefat ederse bunun karşılığı nedir? Ve Esad Efendi Hazretlerinin buna vermiş olduğu cevap nedir? Buyurun efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet. Esad Efendimiz niyetin önemli olduğunu vurguluyor. Yani niyetiniz düzgünse, niyetiniz ihlaslıysa, niyetinizde kalite varsa evet, yollar açılır. Ahmetler niyetlere göre. İnnemel a'mâlu tamam. binnîr ve evet. innemâ lükullim mânevâ. işte. men hacera diye başlayan o e, niyetle ilgili hadis. Çok önemli. Evet Sayın Hocam. Bu tabii niyet önemli, çok önemli niyet. Niyet bizim El-Behçetü adlı eser var. Muhammed bin Elhani Hazretleri'nin. Orada, adab kitabında Elbehçetünnediye tabi esas adı o kitabın onun 140 numaralı sayfasında Elbehçetünnediye adlı kitabının 140 numaralı sayfasında Mevlana Halit Bağdadi Hazretlerinin onayladığı bir kitap ve yeğeni tarafından yazılmıştır. Sıdık ve niyet iki isimdir. Doğruluk ve niyet. Sıdkın ve niyetin temel özelliği sadık bir iradedir. Sadık bir irade. Eh, doğru. Yani samimi, içten efendim söyleyeyim. Bir yani ihlaslı bir istek. Yani, i̇rade irade irade olması gerekiyor evet. yani. Sadık bir irade. Ayrıca burada Hazret Haris el-Muhasibi Hazretleri bu konuyu anlatırken Haris Muhasibi Er -li Adli Eser'in 144 nördü sayfasında şöyle anlatıyor. Niyetin mahiyeti hakkında kulun iradesi manalardan biriyle amel etme yönündedir. Yani kalbine gelen manalar var. Birine irade yapışıyor, onu uygulamaya çıkarıyor. Kalbe gelen manalar. Evzamiye yardım edeceğim. 100 lira vereyim. 200 lira vereyim. 300 lira vereyim. Mana bunlar. Evet. Kalbe doğru. 300 lira vereyim diyor. Niyet ediyor. Birisine yapışmak, iradi birisine 100 lira, 200 lira, 300 lira. Bunlardan hangisini Kur'an kursuna veya da talebe yurduna yardım olarak vereyim? 300 lira manasına niyetini kuruyor. İrade ediyor, istiyor. Evet. İşte bu manalardan bir tanesine bağlanıp kalmak, bu şekilde niyeti ifade ediyor. Evet. Manalardan birine bağlanmaktır. Bunun ikinci manası var ama bu sözün riayede geçiyor. Anlatması zor, anlaşılması da zor olduğu için dinleyicilerin kafalarını ben yormak istemiyorum. Evet Kolayca en keskin, kestirme olarak böyle anlatıyorum. Bu manalardan dolayı kul bu ameli işlemek istediğinde bu irade ya Allah ya da ondan başkası uğrunda niyet haline gelir. Evet. O manalardan birine yapıştığı zaman niyet ya Allah'adır ya da Allah'tan başkasınadır. Bizim hedefimiz nedir? Allah için niyet edeceğiz. Evet. Serraç اَلُّ fi الْتَصَوُفُ adlı eserinin 303 nolu sayfasında niyet bir işi yapmak üzere azmetmektir. Yani o işe yönelmektir. Bu sufiler topluluğu diyor ki niyet yapılacak amelin ismini, niteliğini kendisini bilmektir. Niyet yapılacak işin e, niteliğini bilmektir. 100 lira mı vereyim? 200 lira mı vereyim? 300 lira mı? 100 vermek bir nitelik, 200 vermek bir nitelik, 300 vermek 300 vermeye niyet ettim. Evet. Bitti. Onu seçimini yapıyorsun. Niyet budur. Tıpkı e, Adab kitabında El Behçetül Seni adlı kitabının 140 sayfasında, 140 sayfasında anlattığı gibi. Anlattığı gibi. Unyetu talibi adlı eserde. Hazreti Pir, Abdülkadir Geylani Kuddüs'e sürruh efendimiz 2. ciltin 125. sayfasında niyetin anahtarı nedir diyor. Niyetin bir anahtarı var. Niyetin anahtarı nedir? Tabii. Her, her şeyin bir anahtarı var. Niyetin de bir anahtarı var. Bana bunu sordular diyor Abdülkadir Geylani. Ben de dedim ki niyetin anahtarı kesin inanç. Yakindir dedim diyor. Peki bu yakin denen nesnenin de anahtarı nedir diyor soranlara da tevekküldür. Allah'a sırtını tam dayamaktır dedim. Bu seferde dediler ki peki tevekkülün anahtarı ne? Ben dedim ki tevekkülün anahtarı Allah'tan korkmaktır. Havf makamı. Havfınız şey? varsa tevekkülünüz kuvvetli. Havf yoksa tevekkül zayıf olur. Tevkül kahvtem kaynaklanır. Evet. Korku yoksa bir sığınma, dayanma hissi duymazsınız. Kendinize yetersiniz. Eğer ümit varsa. Evet. Onun için ümit çok tehlikelidir. Onun için kahv merkezli ümidi savunur. Abdülkadir Geylani, Fetur Rabbani adlı eserinde çok dikkatimi çekiyor. Evet. Doğrusu bu. O zaman şeriattan kıl kadar ayrılmamak gündeme gelir niyetin anahtarı yakin, yakin anahtarı, tevekkül, tevekkül, tevekkül, tevekkül anahtarı, anahtarı da korku. Bakın ne güzel Abdülkadir çok, Geynani Hazretleri inanmış. Evet. Ve Üstadımız İmam-ı Gazali Hazretleri İhiyâ-u Ulûm-i Dîn adlı 5. ciltinin 90. sayfasında Arapça niyet istemektir, yönelmektir irade ve kastır Niyet, irade ve kast ile hemen hemen yakın manalara gelen terimlerdir. Niyet, insan düşüncesinin, insan kalbinin bir sıfatıdır. Onu iki durum içine alır. İlim ve amel. Yani niyeti iki şey içine alır. Bir ilim, öbür de amel. İlim amelden önce gelir. Çünkü ilim amelin aslıdır, şartıdır. Amel de o ilimden sonra gelir. Çünkü o ilimden ortaya çıkan şeydir. İlim olmazsa amel olmaz. Bilmediğini uygulamazsın ki. Böyledir. Çünkü her amel yani her hareket ve hareketsizlik yani sükun seçimseldir, ihtiyaridir. Kişiye bağlıdır. Yapılacak bir iş üç şeyle tamamlanır. İlimle, iradeyle, kudretle. Bizim ehl Sünnet cemaatin görüşü budur. Yani bir işi yapabilmek için önce bir bilgisi olacak ilmi. Onun o irade ilmi üzerine isteyecek. Olacak. Onu yapmaya gücü yetecek. Ona sıra amel ortaya çıkar. Bu amelin ortaya çıkması için insan bilmediği şeyi isteyemez, irade edemez. İrade edemez. Mutlaka yapacağı şey hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İrade edemediği şeyle amel edemez. İrade etmesi gerekir. Niyet orta sıfattan yani iradeden ibarettir. Niyet iradeden ibarettir. Niyet iradedir. Tabii, niyet iradedir. İrade kalbin şimdi ya da daha sonra maksadı muvafık gördüğü şeye doğru yönlendirmektir. Maksada muvafık şeye doğru yönlendirmektir. Efendim bu e, camiyede cami olu üsülde Ahmet Zeydü'nün Gümüşhanevi Hazretleri 41. sayfasında diyor ki niyet dört şey üzerine bina edilir. Kasit, kast, azm, irade ve meşiyet. İrade ile meşiyet aynı manada. Evet. İrade istemek, meşiyet de istemek ama Meşiyet, iradeyi kullanabilme gücüdür. Evet. İstiyorsun ama yapamıyorsun. Yapabileceğin şey, iradeyi yönlendirmek. Evet. Yapamayacağın şeye değil. Bunların hepsi aynı manadadır. Niyetin kalbi yönelik iki şekli vardır. Bu niyetin birinci şekli, kalpte hüsnü teyakuzun bulunması. Yani olumlu bir uyanıklık olması lazım. Hangi amel hayırlı? Hep hayırlı ameli araştırmak, hmm, tefekküzde olmak sürekli. Te, hangi şu anda hangi amel daha faziletli? Hangi amel daha güzel? Bunun araştırması içinde olmak. Bunu uyanıklık içinde olmak. Diğeri ise Allah'ın katındaki sevabı ve Allah'ın rızasını isteyerek Allah için yapılan ameldeki İhlas'ta niyettir. Evet. Ve çok geniş bir cami ürüsüldeki bu açıklama gerçekten son derece geniş bir açıklama. Niyet çok güzel. Ve niyet kelimesinde özellikle neva kelimesi, nun, vav ve ye'den meydana geliyor. Çok önemli. Mühid-i göre vav o harflerin şifreleri var. O noktacı hoca Muhammed Nurul Arabi işaret eder. Vav harfleri ölümü gösterir. Y harfi de diriliği gösterir. Evet. Mesela su hayatı ifade etmesine rağmen suyun kökü, kök kelimeleri mim, vav, ye veya elif diyorlar. Hmm. Su. Yani su kelimesinde vav esastır. Evet. Yani vav, meve, he veyahut da meve, e veyahut da meve, ye. Ama meve, he'yi esas almışlar. Vavi. Suda ölüm var. Peki mevüt kelimesi, o da mim harfi, vav harfi onda da he harfi var. Hayat ve ölümü. He, he ve te biliyorsun yaklaşık harflerde rafçada evet. Mevüt diyoruz. Mevüt kelimesiyle ma kelimesinin ilk iki harfi aynı. Mim va, mim vav, mim vav. Ölüm su demektir. Su ölüm demektir. İlginç bir şey. Evet, yani evet. Halbuki biz tam tersi. Su hayattır diyoruz. Su hayat, su. hayat ama ölümü ifade Öl, ediyor. Ölümü ifade ediyor evet. Tabi bunun bir açıklaması var da. Tabii, evet. İleride sohuf ıslahlarla ilgili işte, evet. ölümle ilgili konuşmalar yaparken suyun niçin ölümü ifade ettiğini anlatmak isterim ama bir ipucu vereyim. Dokun geçle. Biraz anlaşılsın diye. Şimdi gökyüzüne bakıyoruz değil mi? Şu anda. işte bizim dairenin penceresinden dışarı bakıyorsun değil mi? Dışarı. Evet. Renk nasıl? Bulutlar olmasa? Mavi. Mavi. Mas, mavi. Deniz kıyısına gidiyorsunuz. Denize bakıyorsunuz. Mavi. O da mavi. Uzaya çıkıyorsunuz. Uzaydan fotoğraf çekiliyor dünyanın. Rengin ne? Mavi. Mavi, mavi gizli. Mavi ölümün rengi. Mavini Mavi sanat tesir açısından en çok kullananlar Selçuklu Türkler olmuştur. Çünkü turkuaz, turkuaz Türk mavisi, turkuaz mavisi Türklerin kullandığı mavi. Havacılar var ya, evet. pilot jet falan, onların rengi turkuazdır. Turkuaz, mavi. Türk mavisi, Çin değil, turkuaz. Fransuaz mavisi de var. Yani Fransız, Fransız mavisi de var. Indigo mavisi de var. Çok blue renk diferansiyelleri, ayrımları var. Hiçbir. Mavi ölümün rengidir. Evet. Niye? Mavi anlatmaya çalışıyoruz ya. Yani su mavidir. Biliyorsunuz mavi gözüküyor. Bütün yani üçte iki sularla kaplı Güzelten gördüğümüz mavi oksijen tabakasının mavili değil. Suların maviliğidir. Daha ziyade. Yağmur yağdıktan sonra gökte Sörkansiyel oluşur. Gökte ebem kuşağı oluşur. Yalım, yarım daire şeklinde değil mi? Ee. Daima inceliyorum. Sabit. Allah tarafından oluşur değil mi o? Mükemmel bir yarım daire. Doyamam. Rüyada siz bu şekilde bir ebem kuşağının altından geçtiğinizi görürseniz siz ölmeden önce ölme makamına hayattayken ereceksiniz anlamına gelir. Bu rüyanın tabiri bu. Evet. Bir Allah dostu bu şekilde bir rüya görmüş Diğer bir Allah dostuna sormuş Ya ben rüyamda gökte bir Ebem kuşağı oluşmuş Gök kuşağı oluşmuş Onun altından geçtim Biliyorsunuz gök kuşağının altında fizik olarak geçemezsiniz Mesela altınızda uçak var değil mi? Tabii. Uçak seslen iki misli hızlı gidiyor Uçun Siz gittikçe o Ebem kuşağı uzaklaşır Hiçbir zaman yakalayamazsınız Yakalanamayanı yakalamak Ölmeden önce ölmek demektir Peki, ebem kuşağının bir dairenin iç kısmı var, bir de dairenin dış kısmı var. Dairenin iç kısmı mavi renk, merkez renk. Daha merkez olsa siyah biliyorsunuz. Siyah'tan ilk devam mavi çıkmış, mavi ölüm, siyah ölümün rengi. Ondan sonra bakıyorsunuz, hafif bir sarı, belki yeşil, evet. ondan sonra sarı ve kırmızı renk var. En dışarıda kırmızı var, en içte mavi var bu gök kuşağında gördüğümüz nesne demek ki merkez ölümdür asıldır. Kuntum envaten siz ölülerdiniz, mavidediniz, siyahtaydınız. Sum Sonra size biz dirilik verdik. Demek ki suyun rengi mavi olması ve asının da mevvehe veya mevvee olması ve ölümün de ilk ölüm kelimesinin ilk iki harfi de min ve vav olması arası da iki kelimenin iki harfi birine benzerse anlamdaşlık sinonim ifade eder. Aynı anlam ifade eder. Evet. Biliyorsunuz Arap dil felsefesinde bu meşhurdur. Bilinen bir şeydir. Su ölüm demektir. Ölüm su demektir. Bunlar hep tabi zamanı gelince anlatacağız. Sadece bir İzleyicilerimiz, dinleyiciler merak eder diye kenarına şöyle dokandık gökkuşağıyla bu işi bitirdik. Mavi ölümün rengidir. 1250'li yıllardaki Haçlı seferlerine kadar Batı mavi rengini kullanmıyordu Hristiyanlar. Anadolu'ya geldiler Türklerden patlıcan morunu, turkuaz mavisini bunları keşfettiler. Ondan sonra memleketlerinde kullanmaya başladılar. Mavi rengi Batı bilmiyordu. Ve nasıl üretileceğini bilmiyordu. Kırmızı kolay üretilen bir renk tabiatta, mavi zor üretilen bir renk. Evet. Bu da işin ayrı bir hikayesi. Burada efendim, tarikat manevi olgunluğu elde edemeden görürsek. esedir ı innemeli amali bir niyat. Yani ameller niyetlere göre değerlendirilir. Sahih-i Müslüm bir numaralı hadis. اِنَّمَ الْاَعْمَالِ bin نِيَّةِ Ameller niyetlere göre E Bu ona göre bitti. Yani bu hadise göre tarikata yeni girenlere büyük bir ümit ve müjde vardır. Mesela Kabe'yi ziyaret için yola çıkan bir mümin gidiyor ama Kabe'ye varamadan yar yolda ölüyor. Onun ecri Allah'a kalmıştır. Nisa suresi ayet 100 ve عَلَى اللّٰهِ onun ezri Allah'a kalmış. Ayetle sabit. Bak, ezirden bahsediyor. Daha gidemedi. Burada verilen müjdeye göre nefsini temizlemek niyetiyle tarikata giren teskiyi nefis, tasfiye ruh. Nefis tezkiye, ruh tasfiye. Evet. Nefis tasfiye olur mu? Yok, nefis tezkiye. Ruh tezkiye olur mu? Olmaz. Yok. O zaman ikisi de arınma manasına geliyor Sayın Hocam. İkisi de arınma manasına gelmesine rağmen niye teskiye ve tasviye kelimesi kullanılıyor? Zekata niye zekat deniyor? Maldaki pisliği temizlemek olayına niye teskiye deniliyor? Hmm. Niye teskiye ruh yok? Nefsin çıktığı yer pislikten çıkıp geliyor. Evet. Ruhun çıktığı yer Allah temizden çıkıp geliyor. Ruh saflığını kaybediyor. Yani aşağılara düşüyor. Nefis de yükseltilmesi lazım. Aşağıdan geliyor. Onun için birisine teskiye öbürüne tasfiye kelimesi kullanılıyor. İkisine rafinasyonu ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de ha diyor ya. Evet. Ve nefsim ve mâ sevvâhâ <gülüyor> fe kateflâhâmen zekâhâ fe kateflâhâmen <gülüyor> <fe gülüyor> <fe> zekâhâ <gülüyor> <fe gülüyor> Orada anlıyoruz ki tasfiye değil, tezkiye kelimesi geçiyor. O içinde saflığını kaybetti. Saflığına dönüş, tesaffa, tasfiye, rafinasyon, arınma, sonradan katılan pislikleri bünyeden atma anlamına geliyor. Evet. Onun özür hesabı Allah'a kalmıştır. Nefsini temizlemek, tezki etmek niyetiyle tarikata giren. Ama ömür kafi gelmiyor ve ölüyor. Bu ölen bir kimse, tısavuhta aldığı dersler daha bitmemiş. Bu şekilde niyetinin, yani yolun yarısında gelmiş kalp, kafi ahfa, nefis dersine gelmiş ölmüş. Bunun durumu nedir? Yani? E, bunun durumu nedir? Şahın Akşemen Hazretleri, Allah'a dua ettim. Ya Rabbi, seyri sülükünü tamamlamadan ölenler, kabirlerinde tamamlasınlar. Allah hmm. bu duamı kabul etti diyor. Daha başka duaları var da kabul edilmiş beş tane toplumsal konjonktür şu anda uygun olmadığı için imamı Şah-ı Hazretleri'nin yaptığı ve kabul edilen dualarını burada zikretmiyorum. Evet. Çünkü o kadar çok laf sözleri çok konuşuyor ki tarikatlar ayinde silah olarak kullanılabilir diye Şah-ı Hazretleri'nin kabul edilmiş birkaç tane yani duası var. Söyleyemiyorsunuz. Ama bunu söyleyebiliriz. Çünkü insan ile alakalı. Evet. İşte bu yüzden yani dervişlerin Allah'ın Celle Cila bu büyük lütuf ve ihsanına karşılık çokça teşekkür etmeleri gerekir. Yolda yarı kalsa bile Allahü Teala ahirette tamamlanmış olarak muamele edilecek. Ne güzel bir müjde yani. Şimdi düşünüyorum yani ben ders alalı 41 sene oldu ben hala adam olamadım. Sağ. Ol. Esadirül Azizlerin 138. mektubunu okuduğum için bir parça rahatlama geliyor. Müjde yani. bir parça rahatlama geliyor yoksa inan ki olamadık yani şurada 15-20 bin tane insan varsa şu toprakta bu bölgede en aşağısı benim ya en aşağısı benim ne olacak benim bu halim bilemiyorum inanın yani bu tevazu olsun laf olsun bere gelsin, torbal olsun diye konuşmuyorum hakikatin ifadesi içinde duyduğum duygu bu 10 binden fazla belki kitap okudum. Hiç okumamışlık duygusu hakim. Ben cahillik duygusu hissediyorum. Estağfurullah Sayın Hocam. Yok yani. Bilemiyorum bunları. İçimde oluşan, kendilinde oluşan bir şey. Dışarıdan allameyi bilmem cihan gibi. Ne allamesi ne cihanlı. Ayakta bile duramayam şurada. Ne kafam çalışıyor ne gözüm çalışıyor. Ne ibadetim yerinde. Estağfurullah. Hiçbir şey yok. Allah Allah ım. Allah ım. Allah ne olacak. Yaşımız 60'ı geçti. Hala kemale eremedik. Ne olacak bu hal ya Rab? Hala kapına varamadık. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi eteğinden tutundum. Beni bırakma ya Rabbi. Amin. Muhterem Hocam, Esat Erbili Hazretleri tarikattaki kemalat için çekilen zorluklara işaret eder ve şu uyarıyı yapar. Kemale ermek ve nefsi tezki etmek için büyük velilerin 20-30 sene hatta daha fazla uzun süren ibadet ve tatillerini, riyazetlerini, çektikleri gurbet zorluk ve güçlüklerini, bu dervişlerimiz ev ve vilalardaki rahat ve huzurlarda zevk ve sefalarda aramamalıdırlar diyor. Yani bir e, birden önceki insanlar, dervişler e, ve lizatlar e, türlü türlü sıkıntılar çekmişler diyor Sabi Kiram e, ve rahat da lüks de şatafatta buralarda safayı aramamak gerektiğini işte bu çileye talip olmak gerektiğini zannediyorum ifade ediyor. Mektubat'ın 131. mektuptaki bu ifadeleri nasıl anlamak gerektiğini dinleyicilerimize ifade edebilir misiniz? Buyurun efendim. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ez-Zeyn. İbn Sina Hazretlerinin el işaret ve tembihatı var biliyorsunuz. Evet. Tasavvufi çok ögeler içerir. Çok tasavvufi ögeler var o kitapta. Evet. Biliyorsunuz hatırlayabildiğim kadarıyla Ali Hemezani ve hatta Ebu Hasanı Karagani Hazretlerinden de eee ders almıştır. Yani bir sevri sülûkundan bahsediliyor. Ebu Ali Sina Buna Şeyh-ül Reis diyor evet. el işaret ve Tembihat adlı eseri ki, şu anda bu kütüphanede benim o kitap var. Burada El-İşarat ve Tembihat adlı eseri. Aslında böyle bir doktora tezi verirse de El-İşarat ve Tembihat adlı eserde Tasavvuf. tasavvufi ögelerin ortaya çıkarılması. Çok güzel olur aslında. El-İşarat ve Tembihat. Evet. Diyor ki o el işaret adlı eserinde Burada riyazetten bahsediyor tabii. Böyle biraz insanın böyle zorluklar içerisinde, böyle rahat bir hayat insanı tembelliğe sevk eder. Dış tembellik, iç tembellik doğru iman zayıflaması doğurur. Onun için hayat dolçe vita olmamalı, tatlı hayat olmamalı. Comfortable life diyorlar, rahat hayat olmamalı. Evet. Zengin, istediğin kadar zengin ol. Yatağın üzerine tahtayı koy. Tahtanın üzerinde yat. Ve sabahleyin kalkınca yani insan tahtanın üzerine ciddi olarak yattığınız zaman vücut sancı çekiyor. Evet. Aslında vücudun kendi anatobi, anatomik yapısına tahta üzerinde yatmak bir kas egzersizi oluyormuş. Farkına varmadan. Ama tahta, sırt olacak. Bel ağrıları, karın ağrıları, sırt ağrıları gidiyor. Geçiyor, dümdüz Yatağa bir atıyor kuş cüğü yatağa. Kalkıyoruz bütün kemiklerimiz. 217 mi? tane mafsal ağrıyor. Niye? Rahata yatdın. Rahatta şer var. Rahatlıktan korktum kadar hiçbir şeyden korkmam diyor. O büyük Allah dostu. Evet. Şimdi riyazat biraz sıkı yaşamak lazım. şeyh Reis diyor ki El İşarat ve Tembihat adlı dördüncü 4. cülkenin 78. sayfasında Yapılacak riyazetler üç maksada yönelik olmalıdır. Üç tane hedefi olmalıdır. Birincisi Allah'tan başka birini seçme alışkanlığı terk etmek. Yani ne yapıyorsun? Allah rızası için diyorsun. Ben yemeğe bugün az yiyeceğim. Ama şuna yetireceksin. Allah rızası için. Nefsime spor yaptıracağım. Egzersiz yaptıracağım. Açlığa dayansın. Sufrada iki çeşit olmasın. Peygamberimizinki gibi bir çeşit olsun. Evet. Bir ekmek bir de yemek. Bitti selamun aleyküm. Bir ekmek bir salata. Bir ekmek bir taze fasulye. Bir ekmek bir patlıcan karnıyarık mesela. İkinci yok. Evet. Bir de ayran falan cazık. Yok hayır. Bir çeşit olacak. 24 saat dedi bir defa. Yaparken bunu... Ya Rabbi rızanı kazanayım diye bu niyetleri besleyeceksin diyor. riyazatta bu esas. Kuru kuruya olmayacak. Evet. Yani manevi bir güç talebidir bu aslında. İradeyi güçlendirir. Peki ikinci maksat riyazetten ne? Nefsi emmaremiz hayvandır. Hepimizin nefsi emmareleri hayvan çoğumuz iyi kötü bu hayvanı terbiye ettik. Etmeye çalışıyoruz ama hala nefsin emmare kalıntılar var. İnne'n nefsale emmaretun bis-su'i illa ma rahime rabbi. İnne rabbi laghafurur <language> rahim. Ayet-i kerimesine göre evet. Yusuf Suresi'nde hem Yusuf Aleyhisselam söylemiş olabilir diyor tefsirde bunu. Hem de Züleyha söylemiş olabilir diyor. Beni çok düşündürdü bu ifade. Hazreti Yusuf gibi mağşuk da söyleyebilir, Züleyha gibi aşık da söyleyebilir. Çok önemli bu. Neden dolayı? Neden dolayı? Velaka temmetbihi ve hemme biha'dan dolayı. Niyeti kurdu Züleyha, ama Hazreti Yusuf da niyetini kurdu diyor. Levlâ arâdura Rabbi. Ve özellikle lina sifa anhu su' alfaşa, innahumin ibadin almuklesin diyor on Züleyha niye niyet ettiyse Yusuf Aleyhisselam da ona niyet etti. Onun için bu sözü innen nefse le emmâ illa bissû illâ mâ rahim rabbi nefis kötülü emredir. emredici Allah'ın merhamet merhamet ettiği nefisler kurtulucu. Hı -hı. Bu sözü Hazreti Yusuf da söylemiş olabilir Züleyha annemiz de ne evleniyor ya annemiz evet. oluyor. O da söylemiş olabilir. Hazreti Yusuf ki kamile nefis sahibi. Çünkü Hz. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz olay nasıl olduğunu biliyorsunuz. Ayet-i kerime de diyor ki Hz. Yusuf Efendimiz hakkında ayet-i kerime aynen böyle فَلَمَّا بَلَغَ اَشِدَّهُ hukman ve ilma Eşüd çağına gelince hikmet verdik diyor. Başka neyi verdik diyor? İlmi verdik diyor. Halbuki diğer peygamberlere verilirken, önce ilim, ondan sonra hikmet verilirken, sadece Yusuf Aleyhisselam'a önce hikmet, ondan sonra ilim verilmiş. Evet. Çocukken daha veriliyor. Bir de Hazreti Yahya'ya. Ya Yahya, ya Yahya, huzul kitabe Ayet-i kerimede. Ve ateynahu e, hikmete e, işte küçükken sabi iken biz Hz. Yani. Yahya'ya verdik hikmeti. Bir Yusuf Aleyhisselam'da bir Yahya Aleyhisselam'da gözüküyor. Hemen bu ait keremin hikmeti verdik. Hikmeti sahip. Daha 6 yaşında kuyuya atıldığı zaman ve evhayna ilehille tunebbe enhum biemrim haza ve 6 yaşındaki çocuğa vahiy geliyor. Ayette öyle söylüyor Kur'an'da. Evet. Ey Yusuf buradan kurtulacaksın. İleride kardeşlerin yaptığını farkına varmadan yüzlerine vuracaksın. Ve ayına ilahi. Kuyu atıldıktan sonra daha altı yaşındayken vahiy evet. almış. Hemen ayet kerim'in devamında, Öravetet fületi hüebi fi an nefsihâ ve qallat alabwat, qalat heytalek heytalek heytalek diyor. Hazreti Yusuf nesinden kam almak isteniyor. Heytalek diyor. O da korktu çekindi diyor. Ama sonra Züleyha'ya meyletti diyor. Hükme ve ilme sahip olduğu halde Hemme biha olmuş. Ayetlerin öncüllüğü ve sonculluğu. Önce hüküm ve ilim vermiş bir insan eşüt çağına, gençlik kuvvet sahasına gelince o vaziyetiyle Züleyha'ya meyletmiş. Hikmet sahibi, ilim sahibi olmak demek ayağının kaymaması demek değildir. Evet, Allah korusun. Bu ayetler. Evet. Onun için ahsene kasas, boşuna ahsene kasas değil bu. İşin içinde çok işler var. O iş, Onun için innenne selle emmâratun bis su'ide mi? Bu sözü Züleyha da söyleyebilir. Bu sözü Hazreti Yusuf da söyleyebilir. Ve lagat hemmet bihi ile Züleyha'ya ait bir söz olabilir. Ve lagat hemmet biha ile de Hz Yusuf'a ait olabilir. Evet. O ayet-i kerime hangisine ait? Hz Züleyha'ya göre konuşursanız, sonradan evlendiği için ben Hz Züleyha diyorum. Evlenmiş çünkü Yusuf Aleyhisselam onun için annemiz sayılır. Evet. Onun için saygı ifadesi olarak kullanıyorum. Hz Yusuf Aleyhisselam da söyleyebilir bunu. O zaman farklı yorumlar. Demek ki bir ayet-i kerimeye çift mana vermek burada daha böyle belirgin hale geliyor. Her ayetin se, ve Atena biz sana Fatiha'yı verdik evet. ve yedi tane cisman mes, mes, evet. mesani Kur'an'ı verdik. Evet. Yedi iç manayı verdik diyor. Seb, sebe mesani. Sem'a mesani. mesani. Yani bu riyazet nefsi emmareyi hayal ve vehim kuvvetlerini Allah'ın kutsi emrine muvafık uygun olarak o fikirlere çekebilmek ve nefsi emmareyi süfli düşüncelere uygun fikirlerden arındırmak ve alıkoymak için nefsi emmariye yükseltmek, nefsi mutmaini neye yükseltmek mi? Emmari riyazet, emmareyi mutmaini yükseltmek için yapılır diyor. Birincisi her şeyi Allah için yapabilme alışkanlığı elde edebilmek riyazetin birinci manası bu. İkincisi emmareyi mutmayınla yapabilmektir diyor. Evet. Üçüncüsü tenebbüh yani dikkatlik, dikkatlilik ve uyanıklık için sırrı iç alemi sükuna erdirmektir. Yani riyazet içte bütün arzular yok olunca bir ebedi kutsal bir sükunet meydana geliyor iç aleminizde. Yani bir derin bir huzur yaşıyorsunuz. Ne mal isteği kalıyor, ne para bütün istekler kayboluyor. bizeki ki Allah kalıyor. Evet. O zaman bir sükün okyanusu başlıyor. İşte bu sükün okyanusunu insanı maneviyata duyarlı hale getiriyor diyor. Maneviyata duyarlı olmak. Onun için Hacı Beyrem camisinin altındaki Çilehanede ve İlam'daki o Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin Çilehane camisinin altında mihrabın sağ tarafında altta girilen Evet. O şey vardı. Keşke oraya açsalar. Niçin açılması gerektiğini uzun uzun düşündüm. Yani bir manevi mirastır. Kullanıma açık olması gereken bir şeyin kapalı olması. Ona saygısızlık gibi geliyor bana hep. Rahmetli Esat Çoşan Hoca'ya da bunu bir ara iletmiştim. Yani ulaştı mı ulaşmadım bilmiyorum ama orası hala kapalı. Bilmem yani. Evet. Orası açık olması gerekiyor. üzerine kapağını ört. Ama açık olmalı. Hazreti Pir oraya girmiş. Çıkmış. O bir miras. Örtmek olmaz. Açmak lazım. İnsanlar istifade etsin. Bak acaba Bayram Bey'le aziyetlerinin giren çıkan oluyor. Giren çıkan bir ruh hali değişiyor hemen. Doğru. İnsanları bundan mahrum etmemek lazım. Benim fakir Hani acizane görüşüm. Benim aklım öyle büyük değil ama. Bu kadar benim aklım örüyorum. İşte bu Ettenbihat El ve Tembihat adlı eserinin 4. 78. sayfasında e, İbn-i Sinan'ın bu yapmış olduğu yorum gerçekten düşündürücü. Riyazeti kestirmeden anlatıyor. Bir, yaptığın her şeyi Allah için yapacaksın. İki, emmariyi mutmainliğe yükselteceksin. Üç, maneviyata duyarlılık için iç aleminde bütün dünya varlığı silinecek. Sır, sükune erecek. Sükune, boşluk. Böyle tabula araza boş levha. karşı karşıya konuk geliyorsun bir insanla, e, kalbin tertemiz, hiçbir kötülük yok. Hep merhamet dolmuş, hep merhamet, merhamet, merhamet iletişimi, komünikasyonu, iletişimi, mesajı yolluyorsun karşıya. Evet. Merhamet iletişiminde sen bulununca, karşıdaki insandan meydana gelen tesirler de, senin ona ayna olmanı, ve el mümin mir'atü'l-mü'min hadişinin sırrının ortaya çıkmasına vesile oluyor. Ben kendimi görebileceğim ayna maalesef çok az. Evet. Hani el mümin mir'atü'l-mü'min de mü'min aynasıydı. Bir Aynası. hani de ayna varsa Aynası. göster bana. Ben ayna bulmak için sadece İstanbul'a gidebiliyorum. Başka bir yere gidemiyorum. Ayna sadece İstanbul'da var. Ne yapayım? O zaman yani hakikate ermemiş min anlamına mı geliyor karşıdaki evet, kişi? Bana tamam. beni yansıtamıyor. Tamam. Ben onu da kendimi göremiyorum. Yani Ama gittiğim tabii. zaman diriliyorum. Böyle bir hafta on gün böyle damarlarım riyatıyor. atıyor. Yani böyle bir insan yok. Aynen bu işte. Yani merhamet, karşısına merhamet ileten insan, kuşatabilen insan. Yerin dibine de bassa, dünyanın en kötü adamı da olsa, selamun aleyküm diyebiliyorsan, seninle merhamet var demektir. Evet. Yani bunlar bizim tasavvuf vahiyçi. Ben altından kalkamıyorum şahsen. Yani hep böyle yakınıyorum. Buna da bir psikolog bana dedi ki, şey talebelerinden psikolog konuşurken, dedim bu konuşmalar mı benim mislik hezeyandan sayılır mı dedim. Sayılır hocam dedi. Ama ya bunu hissediyorum. Ben ne yapayım şimdi? Yani hissettiğim bu. Nesafikarlıkta <gülüyor> kimseye bendirecek bir halim yok benim. Kimseye numara hmm. rol çekecek halim yok benim. Bakıyorum ciddi manada bir boşluk var. Yani. Ama siz öyle söyleyince biz daha çok eziliyoruz hocam. Yok ezeme öyle değil. Şimdi aslında evet. bu. ve kendimi evet. görüyorum yani. Bizim hissediyorum durum. yani. Evet. Nasıl olacağız? Bilemiyorum. Ben de bilemiyorum. Ya bir Öyle nasıl bir şey yani bu aklım kendimi, kendimi başkasını idrak görüyorum da kendimi idrak edemiyorum. Estağfurullah. Ne, o nasıl olacak onu anlamadım. Evet. Ama bir ayna çıkınca karşıma hemen motorlar rektifiye oluyor. 10 gün 15 gün bütün namarlar Allah Allah Allah diye atmaya başlıyor. Evet. Onun içinde tabii bir 500 kilometrelik İstanbul yolculuğu gerekiyor. Gideceğiz de muhterem zatları göreceğiz. Onlara ayna olacak. Bize merhamet edecekler. Yaramızı saracaklar. Saçımızı oklayacaklar. Anne gibi bizi sevecekler. Ve onların sayesinde ayakta duruyoruz. Onların dualarını bekliyoruz. Allah onların dizinden ayırmasın bizleri. Amin. İnşallah hocam. İşte Esad Erbili Hazretleri tarikatta kemalet için çekilen işte, zorluklara işaret ediyor. Zorluklara işaret ediyor. İşte riyazet. Bu anlattığım bu. Evet riyazet. Esad Erbili Hazretleri bakın düşünün 1900'lü yıllarda yazmış bunu. Evet. Yani zamanımızdan yaklaşık 120 sene önce falan yazmış villadan bahsediyor. Şimdiki villacılar ne yapsın? Şimdi her yer villa oldu. Her yer <gülüyor> villa oldu. Şu benim oturduğum eve bakıyorum. Peygamberimizin evinin, Hz. Ayşe annemizin hücreyi i saadetinin nasıl olduğunu ilk defa fakir Kazakistan'da çapa yapa da böyle bir Kur'an kursu var. Serpil Hanım'la gittik. Orada çocuklara konuşma yaptık. Oradaki görevli arkadaş dedi ki Adem Bey ya hocam dedi işte şuraya Hazreti Ayşe ile peygamber kalmış olduğu hücre saadetin aynısını yaptık dedi. Serbil Hanım içine girdik şöyle bakalım diye. Şimdi dondum kaldım ben. Bo boşluğa düştüm ben. Evet. Yani, o sazdan yapılmış. İki kişi ancak sığar oraya. İki kişi namaz kılalım desek orada namaz kılamaz. Kıldık namaz ayrı ayrı da. Fakat bir o sazdan yapılmış. bir şeye bir girdik. Yani Hazreti Ayşe annemizin evi bu muydu ya? Oymuş. Evet. Hani az önce anlattım ya. Yatağımın üzerine tahtayı sereyim. Sem sert. Üzerine küçük bir örtü. Sert tahtada yatayım. Ve vücut ertesi gün dinlenmiş olarak kalkıyor. Sırt, bel ağrıları kalmıyor. Doktorlar da onun için sırt üstü sert yere yatın diyorlar. Yumuşak yataklar yatmak bütün bel ve omur ağrılarına onlara sebep oluyor. Evet. Yatınca kalkamıyorsun. O sırtımızdaki omurga biliyorsunuz. İnsana ayakta tutan esas direk o. Ona doktorlar Kolumna vertebralis diyorlar. İnsan üremesinin merkezi oradanmış. <gülüyor> Yahrucu bin beyni sülbi ve terahüpteki <gülüyor> sülp kelimesi. İnsanın çıktığı yer sülptür diyor. Ne? Omurga kemiği. Onun çok iyi korunması lazım. Belimiz hep böyle yünden kuşaklar olması lazım. Osmanlı yünden kuşaklar. Kadınlar hep ellerine yünden kuşaklar. Çünkü o omurganın en alttaki omurgaları üremeyle alakalı. Zeta 3 enzimi üretiyor, O o site enzimi üretiyor. O efendim efendim testosteron, östrojen üretiyor. O da işte yumurta ve bilmem ne, Ondan sonra annemiz, babamız ve biz dünyaya geliyoruz. Ama başladığımız yer Kur'an-ı Kerim'e göre "Yahrucu min beynis ve taraib." Sülp yani o omurga, columna vertebralis. Evet. O tahtanın üzerine sırt üstü yatıyorsun. ucu sağlıklı oluyor. Vücünü sarıyorsun. Erken erkekli 80 yaşına kadar, kadının kadını 70 yaşına kadar devam ediyor. Şimdi kadınların kadını 40 yaşında bitiyor. erken erkekliği o 40 yaşında bitiyor. Yünü kaybettik. Peygamberimiz kullandığı yün, elbiseyi kaybettik biz. Ne Her şey yabancı kaldık. Bu batı kültürü bizi tüketti, bitirdi. Bunun farkındalığı da yok. Farkına varsak geri dönüş yapacağız. Farkında değiliz ki hala. Sesimizde zırh çıkıyor. Şu radyo programına kaçın diyor. Kaç kıya ben ulaşabiliyorum şunu anlatırken. Karnınıza, belinize koyun yönünü kuşa sarın. Sebebi bu. Başka bir şey değil. Bel sağlam olacak. Ayakta tutan o bel aşağı taraf şu. Omurganın kolumne vertebral istenilen omurganın aşağı tarafı. Yukarıda evet. değil aşağı tarafı. O sağlam oldukça korkma. İki böklüm olmazsın. Şu durumda ben bile kullanmıyorum. Savrulmuşuz. Hepimiz savrulmuşuz. Peygamberim sert yerde yatardı. Sahabe hep sert yerde. Yatak rahat değildi. Hasırın izi kalırdı Peygamberimiz'in üzerinde. E buradan hasır var. Küçücük bir baraka var. Sazdan yapılmış. Kemale ermek için, teskiye ermek için veliler 20-30 sene 30 sene uzun süren ibadetler yapardı. Taatler yapardı. Böyle ağır Kendilerine riyazetler çekirirlerdi. Gurbetlere çıkarlardı. Zorlukla göçükleri sırtlarına alır, taşırlardı. Ama bugünkü dervişlerimiz evlerinde, villalarında rahat rahat ve gel keyfim gel huzur içerisinde ve zevk ve sefa içerisinde yatıyor. Bu zevk ve sefa ve rahat tatlı hayat içerisinde dervişlik ve tesavvufluk tasavvuf. Tekemalat olmaz diyor. Evet. Onun için Musa Topbaş Efendimiz Hazretleri buyururdu ki, Beyler beri sarayında bile yaşasanız, fakirlerin yediği gibi yemezseniz, fakirlerin giydiği gibi giymezseniz, bu mana aleminde yol alamazsınız diyor. Vay ben zenginim. Hizmetkarım var, villam var, nemleyim var, hizmetkarım var, yiyeceklerim bol. Hayır. Sofranda bir çeşit. Muhterem İlhan Hocamız gitmişti, bana anlatmıştı. Baktım, ofisin kırık pirincini yiyor. Evet. Takıldım kendisine, efendim. Yani şey yapıyorsunuz, iktisat yapıyorsunuz. Yok saat değil dedi diyor. Musa ya. Efendi. Ya Musa efendim, Musa efendim. Efendim. Niye evet. böyle ofisin ucuz kırık pirincini yiyorsunuz? Fakirler de bunu yiyor. Nasıl bir şey bunu bilmem lazım benim diyor. Bilirsen fakirlere daha çok yardım ederim diyor. Onun için ofisin kırık pirincini yiyorum diyor. Lüks yiyecek diye eve muz almıyor. Lüks yiyecek diye eve muz almıyor. Fakir yiyemiyor diyor. Bir gün girdim Kur'an okuyordu diye üzerine battaniye evi soğuk. Efendim hava soğuk niye soba yakmıyorsunuz? Sami Efendi Hazretleri yakmadı da onun için ben de yakmadım. Allah Allah. Sami Efendimiz evinde soba mı yok? Var. Niye yakmıyor? O Bisküdar'ın yukarılarında o semtler var ya fakir semtler dudullu mudullu ta. Oradaki fakirler Gecekondu'da oturanlar Fakir oldukları için söyleyeyim, kömür alamadılar, odun alamadılar, sobalarını yakamadılar, üşüyorlar. Fakirler ne zaman yakarsa sobalarını Sami Efendimiz o zaman yakacak diyor. Sami Efendimiz yaktığı zaman da ben yakacağım diyor. Ve Hazreti Mevlana, Sümse Tebriz'i Hazretlerinden iki, bir tek şey öğrendim diyor. Bir tek şey. Bir tek şey öğrendim. Merhametin doruk noktası bu. Evet. Yani en güçlü zatî merhamet diyorum ben ona. İmtinani merhametin bir türü. Dünyada üşüyen bir tane Müslüman varsa ısınamazsın dedi diyor bana. Yani damla iken umman ol dedi diyor bana Şems-i Şimdi dönüyorum bakıyorum Şems-i Tebrizzi Hazretlerinin bu sözünden sonra görüyorum ki bütün Müslümanlar üşüyor. Ben de ısınamıyorum diyor. Evet. Yani şu Ankara semtinin dışındaki fakirler subayı yakacak da, biz de dairemizdeki kaloriferi o zaman yakacak. Hiç böyle bir şey duydun hayatında? Sen vahiyçiyim. Ben duymadım bir şey. Galiba, ben de duymadım. Şimdi Musa Efendimiz'den duyuyoruz. Evet, o büyük satılardan duyuyoruz. O kadar aç insanlar var. Yemek evet, yerken yemeği evet. yiyoruz. Yemeğimize bir tane fakir Suriyeli çağırmamız lazım bizim. Çağırmıyoruz. Bir tane yoksul gelmiyor. Gelmiyor. Ya yok bir şey. Hiç olmazsa yemeğin çeşidini bire indirelim. Yerken de fakir murakabesi yoksul ve aç garipler, dilenciler, Suriyeli göçmenler bunları düşünerek bunun murakabesiyle yiyelim. Hiç olmazsa. İşte diyor bu kadar zorlukla Yetiştiler, adam oldular. Bizim bugün dervişleri villalarda rahat rahat. Tatlı hayat. Comfortable life yaşayarak. Dolce Vita, tatlı hayat yaşayarak. Derviş olmaya çalışıyorlar diyor. Bu lafı 120 sene önce söylemiş. Şimdi durum nasıl acaba? Şimdi no comment. Yorum yok. <gülüyor> Hiçbir şey söyleyemiyorum. Dinleyenler, herkes kaderince alabilir. Ama ben de bu rahat villada yaşayan bir adamım. Bende de hayat yok. Önce Allah beni ıslah etsin. Ondan sonra noksanı varsa dinleyici kardeşlerimizi de Allah ıslah etsin. Ama önce Allah beni düzelsin. Sıkı, zorlu bir disiplin vardır dervişlikte. Nefsi ateşe vermek için bekler derviş odunlukta. Odunlukta nefsimizi yakmak üzere beklememiz gerekiyor. O nefsi yakmayınca rengi beyazlaşmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet Allah razı olsun. Muhtemelen hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Kıymet dinleyenler hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir programda sonuna gelmiş bulunduk bu şekilde. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın efendim.